Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah ve ba'd. Namazın şartlarını anlatmıştık. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet demiştik. Niyet amelul kalbi, kalbin ameli. Yani işi yapmaya dair kesin bir kararlılığımız var. Adeti ibadetten ya da ibadeti adetten niyet ayırıyor. Niyetle bunun bir riyazet olmadığını, ibadet olduğunu ayırıyoruz, tefrik ediyoruz. Eğer farz namaz kılacaksak farz namazda tayin ediyoruz. Diyoruz ki öğlenin farzını kılmaya Nafile kılacaksak, nafile müekez sünnet de olabilir, revatip sünnet de olabilir, diğer nafileler de olabilir. Bunlarda ise mutlak olarak yani namaz kılmaya niyet ediyorum derseniz yeterliydi. Evden çıktınız, öğle namazına niyet ettiniz, camiye geldiniz. Camide namaza başladığınızda niyeti unuttunuz, yapmadınız. Namazınız sahih mi? Sahih. Çünkü evden o namaz için çıkmıştınız. Ya da niyette asıl olan kalbin ameliydi demiştik. Dil onu uyaracaktı, ikaz edecekti. Namaza başlarken kalbinizde öğle namazı var ama dilinizde ikindi namazı var. İkindi namazına dediniz fakat kalbiniz, aklınız öğleyi kılmaya niyet etti. Hangisi olur? Kalbinizinki olur esas. Yani öğle namazını kılmış olursunuz. Asıl olan kalp. Zaten sahibi kiram efendilerimiz radıyallahu anhum namaza kalkınca dilleriyle niyet etmezler. Daha sonra fukaha insanlar dünya işlerine fazla dalıp gafil olunca dilleriyle de niyet yapsınlar, kalplerini e, ikaz etsinler dediler. Peki oynwi l-salehillati yedhulufiha niyeten muttasleten bi-tahrime Tahrimeye bitişik, tahrime, ona bitişik bir e, وَيَنْ مِيلِ الصَّلَاةِ اللَّتِي يَدْخُلُ O içine girdiği namaza, dahil olduğu namaza e, tahrimesine bitişik bir niyet alır. Yani tahrime, tekbir. Tekbire muttasıl bir niyetle başlıyorsunuz. Tahrime ne demekti? Haram kılmak. Namazın dışındaki şeyleri kendinize haram kılıyorsunuz. O e, tahrime, tef'il babından sonundaki ta ne ta'sıdır? Tahrimenin sonundaki ta veya nedir? لِتَحْقِقِ ismiye Yani bunun isim olduğunu, tahrim kelimesinin e, isim, mastar değil de isim olduğunu tahkik etme adına sonuna o ta'yı getiririz. تَحْقِقَ tahkik, ismiye. Peki, "o riye en ya'leme bi kalbihi ayy salaten hiyye." Nedir niyet? Asıl şudur işte. Kişi kalbiyle hangi namazı kıldığını bilmesidir. "Wa la yu'tabaru bi Lisan dile itibar edilmez. Yani asıl olan k'alptir. "Wa in kane ma'muman yanmi fardal vakti ve'l-mutaba'a." Ma'muman yani ne olursa Efendim mütem olursa mütem yani mütem me'mum muktedi hep aynı bunlar. Me'mum, mu'tem, muktedi hepsi ne demek? İmam'a uyan demek. İmam'a uyan. Ve in kana ma'muman ya, ya da mu'temmen ya da muktediyen ve in muktediyen eğer muktedi olursa yalnız kılmıyor da imama uyduysa yenvi fardal vakti bir o vaktin farzına bir de imama uymaya niyet eder. İmam ise arkamda bir cemaat var o cemaate yani bana uyanların e, imamıyım e, diye niyet eder. E, bana uyan kişiler için eğer böyle umumi mutlak bir niyet yaparsa kadınlar da buna dahil olur. Kadınlar da dahil olur. Yani umumi bir niyet yapıp kadınlar da buna dahil etmeli, başta böyle yapmalı. Peki şimdi babul ef'ali fi salati. Yani bunlar şarttı, namazın dışındaydı. Ee, şimdi rükünlerini görecek. Namazın içindeki o esasları anlatacak bize. Babul ef'ali fi salati ya da bazı kitaplarımızda bunu ne diye anlatır? sıfetü salati. Sıfetü's sala. Yani bize şimdi e, namazın içindeki rükünleri, esasları anlatacak, kılınış şeklini gösterecek. Yenbagilil musalli en yexşaa fi salatihi ve yekun nazaruhu ila mevdi'i sucudihi. Adam namaza başladığında yenbagilil musalli en yexşaa fi salatihi. Namazda huşu sahibi olacak, huşusu olacak. Huşu nedir? Cem'ul himmeti laha ve i'radu amma cem'ul himmeti laha ve yani namazın dışında neler varsa onlardan yüz çeviriyorsunuz bütün himmetinizi namaza topluyorsunuz ya da daha özet olarak el i'radu amma siwaha namazın dışında neler varsa hepsinden kendinizi alıkoyuyorsunuz huşu bu Şimdi Muminun suresinde cenab ı Hak namazı bize anlatırken açın hemen orayı 18 cüz'ün başı burada da ait kelimeleri almış. Kadflaal muminun ellediği nehum fi Sal Kaşun Kad Eflahel muminun Şimdi bir bekleme hali var Müslüman bekliyor Neyi Acaba kurtulur muyum? Necat bana gelir mi diye Kad Erahhel Muminun Kad Fezel muminun. Müslümanlar kurtuldu. Peki hangi Müslümanlar onların özelliklerini, sıfatlarını getiriyor? Ne diyor? Fıkıh kitabınızda da var hemen o şerhte. <gülüyor> namazda huşu üzeri olanlar. Yani namazda huşu sahibi olanlar. Kim bunlar? İşte el-i'radu <gülüyor> ammasivaha. Namazın dışında neler varsa onlardan yüz çevirecek. E, diyoruz ki huşu yembagilil musalli en yexsha fi salati namazında huşu sahibi olması gerektiğini için bu ayetten dolayı. Bu ayet kelime. başka ve kana sallallahu aleyhi ve sellem şarttan okuyorum. Vekane sallallahu aleyhi ve sellem ida salla kani li cufeh aziz azizun ka azizil mirjal eğer salâ kan li cevfeh azizun ke azizil mircel mircel kazan tencere demek mircel aziz kaynadığı zaman fokurdaması fokurdaması yani o ses çıkarması efendimiz Aleyhissalatu vesselam namaz kılarken Kahne sallallahu aleyhi ve sellem iza salla e, kan sanki karnında bir fokurdama var Neyin fokurdamasına benziyordu? Ke ezizil mirce, tencere ocakta kaynarken nasıl ses veriyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o şekilde ses geliyordu diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Bunda çok farklı rivayetleri var. Ebu Davud, Nesai diğer hadis kitapları bunu aldılar. Yani Efendimizin huşusu malum namazda işte ayakları şişiyor ama ona rağmen yine namaza devam ediyor. Bayılıyor, abdest alıyor. Son anları yine namaza gidiyor. Yehuttu ricleyi bil arzi. Bir tarafta Hazreti Abbas, diğer kolunda Ali bin Nebi Talib radıyallahu <gülüyor> anhuma o halde ayaklarını yere sürerek efendimiz yine namaza gidiyor. Son anları taammül yok, takati yok ama namazdan geri kalmıyor. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin huşusuna dair e, çok rivayetler var hadis kitaplarında, mecmualarında. Ömer Efendimiz radıyallahu an Abdullah bin Şeddad rivayet ediyor. Geldim diyor, Hz. Ömer Efendimiz ön tarafta, ben en arkadayım, en arkada duruyorum. Hz. Ömer önde namaz kıldırıyor. Semi'atu neşice umar ve ana fî âkhirussufûfî ve huvâ yakra Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. Yusuf suresindeki bu ayet burayı okuyor. Hazreti Yakup işte hüznü, kederi Allah azze ve celle'ye arz ediyor. Ömer Efendimiz de burayı okuyor. Ve ene fi ahirissufuf. Safların en arkasındayım. sufu safların arkasındayım. Hazreti Ömer ve huwa okuyor. Ee, Semiyetu neşije Umar Ömer'in nesini hiç kırını işittim. Ne olduğum halde o enfi akıri sufufi, safların arkasında olduğum halde ta oraya kadar geliyor Hazreti Ömer'in ağlaması mihrabda. Ohuğa ve Kur'an-ı Kerim'den okuyor işte nereyi okuduğu halde. "Kali inna ma isku ve huzni ila kederimi hüznümü sadece sana arz ediyorum. İşte namaz böyle olunca innessalate tenha anil münker. Fuhş'tan münkerden alıkoyuyor. Eğer bir adam namaz kılıyor, hala fuş, münker onun hayatında devam ediyorsa onda huşu yok demek. İbnü Sa'd tabakatında rivayet ediyor. Ömer Efendimiz radıyallahu anh Ebu Lü'le ölümcül darbeleri vurunca ee, evine getiriyorlar. Acaba vefat etti mi yoksa yaşıyor mu? Bunu bilemiyorlar. Ne diyorlar? Namaz diyelim diyorlar. As-sala, ee, as-sala, kad ud diyeti salah diyorlar. Namaz Ömer, namaz diyorlar. Namaz eda edildi, namaz kılındı Ömer diyorlar. Hemen yerinden kalkıyor. Wallah hazza fi alislami liman terak sala buyuruyor yani o Ömer ses vermiyor acaba öldü mü yoksa hayatta mı bilmiyorlar ama yanında namaz kılındı Ömer deyince namaz kılmayanın İslam'dan nasibi payı yok diyor hemen yerinden kalkıyor fasalla ve inne curhahu leyesabu demen yaradan kan akıyor o halde Ömer Efendimiz radıyallahu anh ölümüne kısa zaman kala namaza Namazını kılıyor, namazı eda ediyor. Yani namaz. Yoksa Müslümanlığımız yok demek kardeşim. Yani namaz, kulluğumuz, teslimiyetimiz, başladığımızda Allah-u Ekber dediğimizde almıyorsa, tahlime vazifesini yapmıyorsa, ben huzura geldim. Elhamdülillah. Nimeti verene, gözü verene, aklı verene elhamdülillah. Kralın, meliğin adıyla değil, Bismillah. Yer ve gökleri yaratan, Allah'ın adıyla diyemiyorsak o zaman orada problem var. Yani şimdi namazın huşusunu fıkıh kitaplarında ayrıntılı bir şekilde bulamazsınız. Ama cemaat namaz kılsın, o noktada bir himmetiniz, gayretiniz, cehdiniz varsa onlara huşuyu anlatacaksınız. Farzla, vaciple kardeşine, arkadaşına namazın ehemmiyetini anlatamazsın. Dolayısıyla onlar nereden alacaksınız? İhya gibi kitaplardan işte e, efendim, Şah Veliyullah İddihlevi'nin yine e, o El Erkanul Arba kimindir? Ebu'l Hasan Ennedvi'nin dört rükün İslam'da dört rükün namazdan haçtan oruç bir de zekatı anlatıyor. Orada da namazın hikmetlerinden bahsediyor Ebu'l Hasan Ennedvi Rahimehullah Peki efendim yembegî lil musallî en yeğşe'a fî salâtihi ve yekûne nazaruhu ilâ mevzi'i sucûdihi. Nazar bakışı nereye olacak? İlâ mevzi'i sucûdihi. Secde yerine olacak. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem önce namaz kılarken böyle başını kaldırır, semaya bakardı, çevirirdi başını. Fakat bu Mümin'in suresi lazım olunca kad aflahal mu'minun alladinhum fi salatihim khashuun ayet-i kerimesinden sonra ta taa rasehu başını sallallahu aleyhi ve sellem öne eğdi artık huşu nereye bakıyorsunuz bir avcı gibi sağa sola öne arkaya değil de e, efendim secde mahallinize bakıyorsunuz Onunla alakalı buradaki rivayet, lima ruvye, şerhten okuyorum. Ennehu aleyhisselam kâne la yücevizu basaruhu fîssalâti mevzi'a s-sucûdihi teheşşü'en lillâhi teâlâ. Haşyetinden, huşusundan, Rabbine karşı olan teslimiyetinden dolayı Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken... Bakışı, basarı, nazarı secde mahallinin dışına taşmazdı, böyle rivayet ediliyor. Çünkü bu e, tevazuya, teslimiyete daha uygun bir haldir. Yani bir meclise girdiniz, insan sultan var, hükümdar var, böyle sağa sola dönmüyorsunuz, adamla konuşurken oraya bakıyorsunuz. E Burada da bu hal teslimiyeti işaret eder kardeşim. وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ مَنْ أَرَادَ كَبَّرَ değil mi cevabı ne nedir kebberdir tekbir getirir Allahu ekberle başlar. ومن أراد دخول في الصلاة namaza girmeye murad eden kişi Allahu ekber der tekbirle beraber girer Orada subbihismi rabbikal a'la onun 15. ayet-i kerimesinin şartı almış bakın oraya şimdi Tekbir tahrime iftita, rükün müdür yoksa şart mıdır? Nedir? İmam Şafii'ye göre rükündür. Peki Hanefilere göre tercih edilen görüşe göre şarttır tahrime. Ya, Allahu ekber. Yani onun için birisi Allahu ekber dese üzerinde necaset varken namaz kılabiliyor musun? Olmaz değil mi? Necaseti galize Katıysa bir dirhemden fazla olmayacak, sıvıysa elin ayasından fazla olmayacaktı. Adamın üzerinde necaset var, Allahu Ekber dedi. Eğer tahrimeyi rükün değil, yani namazın bir parçası değil, şartı alırsanız, namazın öncesindeki olması gereken esaslardan alırsanız, bu durumda adam Allahu Ekber derken üzerinde necaset varsa, namazına mani olmaz. Çünkü şart hemen atarsa hemen atması lazım tekbirden sonra bu adamın namazı olur ya da vaktinden önce namaza başlasanız olur mu? olmaz. Yani siz şimdi istiva vaktinde güneş tepedeyken öğleye başlasanız olur mu? olmaz. Peki eğer Allahu ekber'i tahrimeyi şart olarak alsanız Allahu ekber dediniz sonra zeval başladı. Güneş kaymaya başladı. Öğle vakti girdi. Hemen girdi. Olur mu namazınız? Olur Hanefi mezhebine göre. Neden? Çünkü tahrime şarttı. Rükün değildi. Ama İmam Şafii gibi alırsanız rükündü. O zaman mutlaka zeval vaktinde tekbiri Allahu Ekber'i almanız gerekirdi. Bunlara ne diyorduk biz? İhtilaflardan istifade etmeye Semeratul Khilaf diyorduk, değil mi? İktifafın pratik hayatınıza, ibadet hayatınıza faydası nedir? Semeratul <gülüyor> Khilaf diyoruz efendim, bunlara Semeratul <gülüyor> Khilaf. Peki neden Hanefiler diyorlar ki tek bir rükün değil de şarttır? Şart olduğu görüşü daha ağır basıyor. İşte ayet kelimesine bakın. Kad afla hemen tezke. وَذَكَرَصْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Şimdi atıf harfi ne ifade ediyordu? Mugayyaret ifade eder. Mutlakı cemdir de, Mugayyaret ifade eder. Peki muayyaret, Farklılık ifade eder. Yani diyorsun ki, Ahmedu Ahmedu. İkinci Ahmet nedir? Tekid ifade eder. Yani başka biri değil de, Ahmet geldi Ahmet. Yanlış anlama. Ben Ahmet'ten bahsediyorum demek kardeşim. Peki aynı kişi yani. Ahmet iki tane Ahmet diyorsun ama tek birisini kastediyorsun çünkü tekit. Te Peki Raful ihtimali ihtimali ortadan kaldırıyorsun tekitle. Te Peki şöyle dersen Ca Ahmetu ve Muhammedun. Ahmetle Muhammed geldi. İkinci Muhammed Ahmet'ten yani ikinci söylediğim isim Ahmet'ten farklıdır. Atıf harfi muğayiret ifade eder ama li mutlakil cemdir. Yani ne demek? Fiilde beraberler. Gelme işinde Ahmet'le Muhammed birlikte geliyorlar ama atıf muğayiret ifade ediyor. Yani Ahmet'le Muhammed aynı kişi değil. Şimdi bakın buraya. Ve zekara rabbihî. Rabbinin adını zikretti. Yani Allahu Ekber dedi. Sonra fasalla. Buradaki fa nedir? Atıf harfidir. Eğer atıf harfi olursa o zaman zikirden başka bir şey olmalı. Şimdi namaz müstakil başlı baştan bir ibadet. Zikir onun nesi oluyor o zaman? Bir cüzü oluyor tahrime. Yani onun üzerine atfedilmesi çok doğru olmaz. Bazen şöyle olur yani. Yani ee, e, kül cüze atfedilebilir ama e, burada e, yani genel manada baktığımız zaman muafık düşmez. Bir farklılık olması lazım, mukayyret olması gerekiyor. O zaman diyoruz ki zikir ayrı bir şey, salat ayrı bir şey, salat ayrı bir şey. Farklı ki salat kelimesini. Zikir kelimesini atfetti. Yani zekere üzerine sallayı atfetti. E, dolayısıyla ayrı ayrı şeyler olduğundan buradaki tahrimeyi namazın bir parçası olarak almıyoruz. Rükün olarak değil de şart olarak alıyoruz. Ve zekeresme rabbihi fasalla. Efendim ve kale aleyhisselam. veqale aleyhisselam layiq velullahu peki geçelim ee, şimdi yani bu ne olacak tekbir olacak değil mi Allahu ekber diyeceksiniz şimdi burada ve dekaras merabbihi dediğine göre Allahu ekber'den başka bir şey olabilir mi Ebu Yusuf ne diyor ya efal ya da fail kalıbında olacak yani ya Allahu ekber ya da Allahu Kebirun olacak. Ama Ebu Hanife'ye göre rahimahullah Allahu ekber, Allahu kebirun, azimun gibi ifadeler de olur. Hangisi olmaz? Dua cümlesi olmaz. Yani orada aşağıda da söylüyor Allahummağfirli diye namaza başlayamaz. Ama Allahu kebirun, Allahu azimun gibi ifadelerle namaza başlayabilir. Fakat doğru olanı mesnun olanı sünnete uygun olan hangisi Allahu ekber diye başlamak ve de rabbihis fe ayet-i kerimesi de buna işaret ediyor efendim. Peki o arade duhule fis salati kebbera. cevabı kebbera tekbir getirir yani Allahu ekber der namaza başlar. efendim sonra o yırfı yedehi li yuhazi ibaha ma hu shahmatei uznehi ve yirfa yedehi elleni kaldırıyor ee, niçin li yuhazi ibhama li an yuhazi li an yuhazi demek li an yuhazi en işte nasb ediyor e, Liha diye İbrahamau İbraham Eydi baş parmaklar Hinsar, Hinsar binsar Usta müsbbiha İbham o zaman Liha diye ibahamahu. o iki baş parmağı Efendim muhazat olsun karşısında olsun diye Liha diye ibahamahu. neye e, muhazat neyle o iki parmağın muhazatı oluşsun e, şahmetey uzuneyhi şahmetey yumuşaklarına neyin uzuneyhi iki kulağının iki yumuşak tarafına onun hizasında olsun ona değsin o, onun için ellerini böyle kaldırır şimdi eli kaldırma e, rivayetin biz esas alıyoruz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam Şafii'nin esas aldığı men ki beyhi, omuzlarına kadar kaldırırdı rivayetleri de var. Peki iki rivayet arasını nasıl cem ediyoruz? Diyoruz ki, ne diyoruz? Eli kaldırdığınız zaman, eli kaldırdığınızda avucun alt tarafı buraya gelir. Şeyin Baş parmak nereye gelir? Şuraya gelir. Yani dolayısıyla... O omuzları hizasındaydı demek. Omuzları hizasında aslında şöyle olduğu zaman da elinizin yani şu bilek tarafı yine omuz hizasında oluyor. Dolayısıyla bu şekilde baktığınızda hadisler arasında bir e, taarruz yok. Peki e, taarruz yok hadisler arasında. Hanefi mezhebinin e, kulakların yumuşağına kadar... Eller kaldırılır. Baş parmak, baş parmaklar oraya kadar kaldırır. Bununla alakalı delilimiz nedir? E, Vail bin Hucur'un rivayetidir. Vail bin Hucur'un rivayetidir. E, Allah-u Alem Yemen, Yemeni bir sahabidir. İzaftet ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki, Vail bin Hucur'a ha, efendim muhmele olacak. Mu'ceme, muhmele deyince ne anlıyoruz? Mu'ceme, ha değil mi? Noktalı. Mu'mele, noktasız ha. Noktasız. Tahtaniye olunca ne anlıyorsunuz? Favkaniye. Altında iki tane nokta yani ya'yı anlatacaksa sana tahtaniye diyor. Ta'yı anlatacaksa o zaman fauqaniye diyor. Peki şimdi Vail bin Hucurdan diyor ki: "İzaftah tasalate farfa yedayke hizae uzunayke." Efendim, eee tekbirini aldığında e, yedeyke iki elini hizae uzunayke kulaklarının hizasına kaldır. Kulaklarının hizasına. E, o zaman menkibe demiyor. Ne diyor? Kulak diyor. Peki Menkibey rivayetlerini ne yapıyoruz? Zaten bileğiniz oraya kadar geliyor. O zaman baş parmaklarınız kulaklarınızda olacak. Vail bin Hucrun rivayeti. Peki parmaklarınız nasıl olur? Wala yufarricu beyne'l asabi'i. Parmaklar arasını açmaz, ayırmaz. Bu şekilde normal yani. Normal tutar. O şekilde iftida tekbirini alır. Peki iftitah tekbirini alırken İmam Merginani Rahimullah Önce eli kaldırırsınız Şöyle kaldıracaksınız Ondan sonra Allahu Ekber diyeceksiniz Avuçlar kıbleye doğru Allahu Ekber Neden? Çünkü eli kaldırmayla bir anlamda nefide bulunuyorsunuz Yani la ilahe diyorsunuz Dünya yok, makam yok, rütbe yok, iktidar yok her şeyi reddettim. Böyle la ilahe de olduğu gibi reddediş var. Allahu Ekber. Reddettikten sonra Allahu Ekber diyorsun. Dünya, o tarihte, makam hepsini aldın ayaklar altına. Sonra Allahu Ekber. Neye uygun? La ilahe illallah. Önce bütün ilahları nefh ediyorsun. Sonra illallah diyorsun değil mi? La ilahe'deki la ne la'sıdır? <gülüyor> Efendim cinsin nefiyeden la denir ama le gibi amel eden la da o da cinsin nefiyeden la gibi amel eder. Onun için ne denir buna? La el -e mehmule ala inne. İnne'ye hamledilen la. İnne'ye hamledilen. İnne ve kardeşlerine hamledilen la. Neden? Neden? Arada bir fark var ama inne e, müsbette olur, la ise menfide olur. Yani inne gibi amel eder. Inne yansıbul isme ve yerfaul haber ismini nas, haberini raf ederdi. La el mehmule ala inne, inneye hamledilen la, o da e, ismini nas, haberin raf eder diyoruz. Peki. Efendim, ve yarfag o yedeyi, liyuhaziye ibhamu şamtey o zneyi, fa demiş neden? Çünkü İmam Şafii göre omuzlara kadar kaldırılır. Ula yarfag huma fi tekbi ratin sıvaha. Efendim, e, bu eller raful yedeyin, yani raful yedeyin meselesi. Sadece namazın başında eller kaldırılır. Namazın başında ruküye giderken, ruküyeden kalkarken el kaldırılmaz. Hanefilere göre, wala yarfa ahuma yarfa ayi şeyin yedehi yarfa u fi takbiratin siva ha siva al tahrime tahrime. Tahrimenin dışında namaz kılarken ellerini kaldırmaz kardeş. Peki delil nedir? La turfa'u'l eydi illa fi seb'ati mavaatina. La turfa'u'l eydi illa fi seb'ati mavaatina. Yani 7 yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi yerde eller kalkar buyuruyor. Efendim, e, fakat onlar arasında o 7 yer arasında rükûya giderken, rükûdan kalkarken elin kaldırılması zikredilmiyor. Rukiye giderken ve kalkarken e, tabi şimdi bu aslında Efendimiz'den gelen merfu bir rivayet değildir. İbrahim en-Nahai kimin talebesiydi? Abdullah bin Mesud'un talebesiydi. Ondan Mervi'dir. E, Abdullah bin e, Mesud'un talebesidir. Şimdi bu kitap Tecrid kimin? Kuduri'nin. 11 cittir bu. Tecrid Kuduri'nin Hanefi mezhebi Şafii mezhebinin mukayese ediyor. Her konuda ikisini mukayese ediyor. delillerini getiriyor. Hanefi mezhebinin Şafii mezhebinin mukayese ediyor. Hanefi bir alimdir. O bildiğimiz Kuduri vardı. El Mutunul Mübareke diyorduk ya da El Mutunul Erbaa diyorduk değil mi? 4 metin, 4 mübarek metin. dört 4 metin ya da mübarek metinler diyorduk. El Mutunul Mübareke. Onlardan bir tanesi de işte o buna aitti. Yani hakikaten çok bereketli bir metindir. Biz burada onu şerhiyle, lübabla beraber okuyoruz. Bazı gruplarda ihtiyarla onu değişiyoruz. Şerhinin lübabı. Çok şerler var. Efendim ama lübab meydani i̇bn Abid'in talebesidir. Bir anlamda Hanefi literatürünü özetlemiş ama çoğunluğu hidayeden almıştır. Hidayeden almıştır onu bir anlamda tesil etmiş Kuduri'nin lubab şerhi meydani şerhini kastediyorum Kuduri mübarek bir kitap ee, yazıyor onu e, hacca gidiyor ee, orada ayninin binayesinde var bu söylediğim hidaye üzerine ayninin şerhi var binaye orada oturuyor diyor ki ya Rabbi eğer bunun içinde hatalar eksikler varsa onları bana ilham et talebenin el kitabı olacak ee, bundan e, mahrum kalmasınlar yani onlara ben yanlış bir takım meseleleri e, terkin etmeyeyim, öğretmeyeyim bu kitapta olmasınlar e, orada gözünü kapatıyor dua ediyor, yalvarıyor, tahaf ediyor sonra gözünü açıyor baştan sona okuyor metnini e, altı yer silik buluyor altı yeri e, oraları tekrar bir daha yazıyor yani şimdi efendim keramet var mıdır yok mudur e, Kur'an-ı Kerim var diyor keramet değil mi? çok ayet var değil mi delil olarak ne var mesela en meşhuru Meryem Aleyhisselam var değil mi Aleyhisselam Kullama dakhala alayha Zakariyya al-mihra wa wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laka hadha qalet huwa Kim giriyor Meryem'in yanına Zakariyya Aleyhisselam Hizmetini kim görüyor Zakariyya Aleyhisselam Mihrap'ta çıkıntıda, da yüksek bir yerde. Her yanına girdiğinde orada bir sofra görüyor. Diyor ki Meryem bu sofra nereden geliyor? Senin hizmetin ben görüyorum Rabbimden geliyor. Eğer vasıta olmadan peygamber olmayan birisine sofra geliyorsa o zaman bu keramet olur. Meryem peygamber olmadığına göre aleyhisselam ona sofra geliyorsa semadan ne olur bu? Keramet olur, değil mi? Ondan cesaret alarak Hazreti Zekeriya da ilerleyen yaşında bakıyor ki Rabbim böyle gökten sofralar indiriyorsa 100 yaşına gelen benim gibi bir adama da çocuk verir diyor. Huna like daa Zekeriya Rabbe Orada dua ediyor. Yani o kerametten de cesaret alarak orada dua ediyor. Yahya Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ona müjdeliyor. Onun için keramatul evliyâyi hakkun ve inkârûha küfrün. Evliyanın kerametini efendi haktır, inkar küfürdür.'' Keramatul evliyai hakkun ve inkaruha küfrün. Yani şimdi bu adam veli. Bunun kerameti inkar etsen kafir olur musun? Olmazsın. Ne demek o zaman? Keramatul evliyai hakkun. Yani ıs genel anlamda kerametin varlığını inkar ederse adam küfre girer. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğum ayet kerametin varlığından bahsediyor. Hazreti Meryem'e e, olan o kerametten bahsediyor. Daha çok ayet-i kerimeler var. Onlara onunla alakalı kayıtlarımız var. Bakarsınız kardeşim. Yani keramet bizzat vardır. Yoksa Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in kerametini inkar etsen bir zarar olmaz. Bir de zaten keramette asıl olan nedir? İzmar etmekti, gizlemektir. E, Muzide'de asıl olan nedir? İzhar etmekti, ortaya çıkarmaktır. Çünkü insanların imanı, ahiretlerin kurtarmaları peygamberlere iman etmeye bağlıdır. Bunun için orada birinde izmar asıl hangisinde? Keramette. Çünkü keramet gösterdikçe velinin nefsi galayana gelir. E böyle de tasavvuf olmaz kardeş. Yani e böyle kerametler üzerinden böyle bir kalp tezkiyesi anlatılmaz. Ne üzerinden anlatılır? İstikamet üzerinden anlatılır. Sünnet-i seniyeye bağlılık üzerinden anlatılır. Yani e, ''Gururul Muteşeyyihin'' diye Dağıstani'nin bir kitabı var. ''Gururul muteşeyihin'' Kerameti şuna benzetiyor orada. Adam biri gidiyormuş. Giderken kervanla birlikte. Yolda bir kadın görmüşler. Kadın çarşaflı, sadece gözü görülüyor. He, o kadın buna evlilik teklif ediyor. Adam da ''Peki'' diyor, ''Evleneyim.'' Kervandan ayrılıyor, kalıyor orada. Gerdeğe giriyorlar, bakıyor ki her tarafı kapalı, sadece yüzü, gözü açık olan o kadın koca karıymış, yaşlı bir kadınmış, 70-80 yaşında. Kervanı da kaybediyor, koca karıyla da işte nikah kıymış oluyor, beraber oluyor. Peki keramet de diyor, e, onun gibidir. E, veliye, Müslümana nefsi der ki, hadi bakalım bir keramet göster, bir keramet göster. Keramet gösterince, nefsi istedi diye böyle bir şeyi izhar edince ona vururlar. Hadi sen düş bakalım. Sen bu halinle insanları irşad edemezsin. Yani hem kendin işte şu keramet olsun gelsinler görsünler. Böyle bir derdin davam varsa sen varsan orada sen. Beni aşamadıysan, fena gelemediysen, ateşin içindeki demir gibi olamadıysan. Yani fenafillah makamı nedir diyorlar. Böyle ateşin içine demiri koyuyorsun. Demir yanıyor yanıyor ateş gibi oluyor artık. Yani fenafillah demek öyle bir oluyorsun ki artık sağa sola baktığın zaman her şey ondan diyorsun değil mi? Her şey o demiyorsun. Kim gibi? İbni Arabi gibi. Ne diyorsun? Her şey ondan ondan. Buna ne diyoruz? Vahdeti şuhud. Kim söylüyor? İmam Rabbani söylüyor. Yolun kumandanı kim? İmam Rabbani. Söz onun sözü. Hazamisi o bu yolun. İzaqalet Hazami fasaddikuha fe inel kavl ma qalet Hazami. Söz İmam Rabbani'nin sözü. Bu velayet yolunda yani şeriata uygunluk münasebet noktasında söz eğer İbn Arabi bir şey diyor, Mevlana bir şey diyor. Kimin sözü İmam Rabbani'nin sözü? Çünkü şeriat orada. Yani ben ötekilerini tan babında söylemiyorum. Ama arızalar var tabi i̇bn Arabi'de. Zaten mektubatın bir bölümü İmam Rabbani Hazretleri'nin i̇bn Arabi'nin futahatını, hususul hikemini tasihe mahsustur diyor ya. Bana hep böyle husustan fusustan sormayın diyor ya. Hep fususa mı cevap vereyim? Fusus i̇bn Arabi'nin Fususundan değil Neden sorun diyor Muhammed-i Arabi'nin Nususundan sorun Ama i̇bn Arabi'yi tabi böyle Çizmiyor üzerini Onun şetahatını e, sekr halindeki ifadelerini tevhid ediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri Evet efendim O zaman asıl olan ne? İstikamet El karar'u badel ikrar Demiştik istikamete değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَالُوا رَبْبُنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah diyorsunuz, istikamet üzere kalıyorsunuz. Yani böyle sağa sola yalpa yapmıyorsunuz. Şah Nakşibend Hazretleri'ne, geçen bir sözünü anlatmıştım size, diyorlar ki, efendim bir keramet gösterseniz de, şu cahil cühela anlasa, ne diyor? Bu kadar günahımıza rağmen hala Allah bizi, bu yerin üzerinde saklıyorsa yerin üzerinde yürüyorsa bundan büyük keramet olur mu diyor Şah Nakşibend Rahimehullah bunlar büyük adamlar ya şimdi böyle abdestin sünnetini sayamayacak cahil cühele heriflere bakıp da bu adamlara sakın hatan etmeyin Şah Nakşibend büyük adam kardeşim Abdülhalik'i Güldevani Hazretleri Cüneydi Bağdadi Ebu Yezidler, Bistami'ler yani İmam Rabbani ki o velayet ehramının zirvesinde ona bakacaksınız. Yani bunların sözünde şeriat noktasında bir muvazenesizlik gördüğünüz zaman İmam Rabbani'ye. Yani ben ondan çok elhamdülillah istifade etmişimdir İmam Rabbani Hazretlerinden. Ee, i̇nşallah o teala onun mektubatı üçe ayrılır. Bir şeraattan bahseden mektuplar var. Yani ulemaya yazdığı mektuplar var. Ulemanın işgalini çözen mektuplar var. Avama yazdığı mektuplar var. Bir de tekkelerde bugün olduğu gibi bozulmalar var. Onlara yazdığı mektuplar var. Yani tekkeyi tekrar şeraat ölçüsüne çekendir. Onun için yani halidiye, müceddidiye yolunda hep tekkelerde her gün İmam Rabbani Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'den, Sünnet-i Seniyye'den sonra önce Kur'an-ı Kerim okunur, sonra Hadis-i Şerif okunur, her gün İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından okunur. Okunur. Peki, Heh işte şunu diyorduk. Yani orada din sahibi İmam Kuduri'nin kerameti yani. Orada 6 ee, tane e, e, silik yer var sonra onları ikmal ediyor bu tecridin sahibi İmam Kuduri Rahimullah ve böyle kıtlık olduğu zaman kuraklık olduğunda Kur'an-ı Kerim'i okurlar Buhar-ı Şerif'i hatmederler bu tecridi de okurlarmış okurlar peki şimdi bu tecridi okumanın ne zararı olur? şimdi bunlara dersen şirk derler Allah Allah ya bunu okumanın, he? fıkhın içindeki meseleleri okuyorsun, tadat ediyorsun, diyorsun ki Ya Rabbi, bunun içindeki bütün ahkamı, bu ümmetin uleması, Kur'an-ı Hakim'den, sünneti seni yeden, sana, Kur'an'a, sünnete uygun bir şekilde ibadet edelim diye çıkardılar. Bundaki bütün bu maddeler, Hükümler sana olan kulluğumuza ne kadar önem gösteriyoruz onun işaretidir diye o niyetle okuyorsunuz. Ya böyle bir şey şirk olur mu ya? Allah Allah. Ama ayakların baş, baştan ayak olduğu bir yerde cahil cühelaya bu meseleleri anlatamazsınız, anlamaz. Yani siz şimdi buralara gelmeseydiniz bu kitapları tanımadan bir yerde akademisyen olsaydınız, sonra böyle o basamaklardan çıkacaktınız ve size bunları söylediklerinde hiç duymayacaktınız bile. Yani insaf sahibi olan hocalarımızı tabii ki tenzih ediyorum, duymayacaktınız. Yani o nasipsizlik sizi hayatınızın sonuna kadar bir mahrumiyete devam götürecekti. Fakat bir medreseye, halkaya gelen öğrenci sallana sallana gelir. Çok şey bildiğini zanneder ama buraya oturunca emsileye başlayınca men nasara nasarahullah değil mi? Oradan bir başlar elli tane yüz tane kitap okumuştur ama nasara der ki dur kardeşim bak sen müptedisin der müptedi daha sen o razilere gelemeye neleri ne yolları kat edeceksin e, binaya avamile başladınız öyle emeklemeye başladığınız orada. İşte fıkıh bir müftedi metni okuyoruz şimdi. Hem yani bütün bunlar size deliller geliyor önünüze ayetten hadisten. Bakıyorsunuz ki bu alimler ezbere konuşmamışlar. Yani burada şu eli kaldıracaksın, parmak oraya gelecek demiş. Ama Şafii'nin de delili var, Ebu Hanife'nin de delili var. Ezbere konuşmamışlar demek ki. Her birerinin gerekçesi var. E bunları gördüğünüz zaman o sallanan omuzlarınız bu kitapların karşısında eğer insafımız varsa öne doğru kırılıyor kardeşim. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen ama meydan okuyan adamlar var. Sosyal medyada kahramanlar var böyle. E, o bilmiyor tabii. Acımak lazım. Bilse, gelse, bu halkaya bir otursa o zaman anlayacak kim olduğunu, nerede durduğunu. Peki hocası da öyle. Hocası ondan daha cahil. Onun için meydan yerine çıkmazlar. Ya bilgisayarları olacak, ya ellerinde meal olacak. Kardeşim, eğer hafızanı almadan terkip edebilir misin ya? Hafızayı almadan, bir meseleyi ezberlemeden konuşabilir misin? Burada bir çoban olsa, bir de alim olsa, şurada mikrofon var. Desen ki ya, mikrofon aynı, kürsü aynı. Ey çoban kardeşim, çık orada konuş, anlat bize. He? Anlat bize de sen şöyle keramdaki esaslı bir bahsi. E çoban ne diyebilir ki? Ne de? Çünkü söz neredeydi? İnnel kelame fel fu'a olacaktı. Kalbinde yoksa dilinle de gelmiyor. Ama alim söz nerede? Kalbinde hepsini getiriyorsa, terkipleri yapıyor. Soru soruyorsun. Eğer kafasında yoksa, önceden onları ezberlemediyse, anlamadıysa cevap verebilir mi kardeş? Ne yapar? Google'dan gönderirsin ona, ona bakar, bakar oraya cevap verir sana. Flaş belleğe bakar, cevap verir. Ama flaş bellek sana o konudaki bütün meseleleri gözünün önüne getirmez. Ama alim olmak için o konuyla alakalı bütün rivayetleri bileceksin. Şöyle soru geldiğin zaman önünde bir mana haritası olacak. Onlara bakıp da cevap vereceksin. وَيَرْفَعُوا يَدَيْهِ لِيُحَاذِيَ اِبْهَامَهُ شَحْمَتَيْ اُذُنَيْهِ la يَرْفَعْهُمَا fi تَكْب۪يرَةٍ سِوَهَا Efendim, ellerini e, bu e, tahrimenin dışında kaldırmaz. İşte burada elleri niçin kaldırmadığımıza dair, Hanifi mezhebinde onun rivayetlerini alıyor. Yani bu e, İbrahim en gelen, Efendimiz sadece 7 yerde ellerini kaldırdı. Latur faul eyd illa fi Bunun dışındaki rivayetler İbn Mesud'dan gelen rivayetler var. Yani ben onları okumayayım size. Burada bakarsınız diğer kitaplara bakmak istiyorsanız. Hanefi mezhebinde Serasi gibi müdellal kitaplara bakarsınız veya Mezhepler ne diyor diye bakacaksanız yani e, aynı konuda mezhepler ne diyor bu fıkı ne diyoruz el fıkhul mukarin diyoruz değil mi fıkı mukarene mukar karşılaştırmalı fıkı Onunla alakalı mesela birkaç tane kitap getirdim size çantan aldığı kadar bu İmam Şah Râni'nin el Mizanul Kubrasi el Mizanul Kubra mukarene ile alakalı yani mezhepleri e, hükümlerini, delillerini bir parça veriyor. Yine e, İbn-i Rüşdün e, Bidayetül Müştehidi değil mi? Bidayetül Müştehidi İbn-i Rüşdün herhalde getirmedik onu. E, o da dört cüz iki cilttir. Hafid olan İbn-i Rüşdün. Yine İbn-i Kudame'nin Mughnisi, İbn-i Kudam'ın efendim e, işte Neylül-Evtâr hadisler bağlamında meseleyi müzakere eder Şevkani'nin. Yine modern dönemde ise yakın zamanda yazılan e, Mukarene ile alakalı, fıkı Mukarene ile alakalı ne var? Vehbe-Zuhayli'nin El-Fıkhül-İslami ve Edilletuhu el Fıkul i̇slami ve Edilletuhu İslam fıkhı ansikobesi diye on tercüme ettiler. Yine Abdülkerim Zeyda'nın geçenlerde Sana'da vefat etti. El-Mufassal fi ahkamil mar'ah ve beytil muslim. 11 cilttir. El-Mufassal. Daha çok kadın merkezli fıkıh anlatır. El-Mufassal. Ama yani pek çok meseleyi alır orada. Biraz diğerlerinden değişiktir. Zeyda'nın Abdülkerim Zeyda'nın El-Veciz sahibi. İki tane El-Veciz'i var. Yusuf fıkhıta el vecizi var, e nesi var? Kavaidi külliyesi var, efendim Medkali var, el Mustafa diye nesi var? Kur'an-kerim kısalarından çıkardığı iki ciddi, çok nefis bir kitabı var, e, eddavo ile İslamı var, çok eserleri var. İhvan Müsliminin Bağdat sorumlularındandı e, Abdükerim Zeydan, ahimullah. Evet. Peki efendim, Sıma Ya'temidu bi yamihi e, thumma ya'tamidu bi ala rusfi yesarihi tahta surratihi ya'tamidu bi yeminihi, sağ sa'a e, ala rusfi yesarihi sol elinin bileği üzerine e, koyar tahta surrati nerede göbeğin altında şimdi bütün mezheplere göre el nerede olur e, böyle yani el bağlanır, değil mi? Bütün mezheplere göre el bağlanır. Hanefi mezhebine göre tahte surrati göbeğin altında olur. Şafii mezhebine göre göbeğin üstünde olur. Hanefi mezhebine göre altta olur veya üzerinde olur, değil mi? Veya üzerinde olur. Summe ya", yani, Hanefi mezhebine göre altta ama. Summe yetemidu bi yemiinihi edini ala rusghi yesarihi Yesar sol efendim sol elinin bileği üzerine böyle halka gibi şu e, hinserdi şu da ibhamdı bunları böyle bağlıyorsun bu şekilde koyuyorsunuz e, sağ elinizin avucu sol elinizin e, avucunun dışına geliyor o şekilde elinizi bağlıyorsunuz samayetemidu bi yemihi ala rusghi eseri tahte suratihi. Peki şimdi bunun delili nedir? Lütfü Aliyelü Vesselam, Efendimiz buyuruyor, وسلم, üç şey Peygamberlerin ahlakındandır: ve Efendimiz buyuruyor, sallallahu Aleyhi üç şey Peygamberlerin ahlakındandır: yapmak ve sellem. Suhur mu sahur okuyacağız? Ne diyeceğiz? üç şey Peygamberlerin ahlakındandır: Taajilul Iftara, Iftara acele yapmak ve Taahhiru Suhur mu sahur mu okuyacağız? Ne diyeceğiz? Efendimiz buyuruyor, Salallahu Suhur olursa ne olur? Mastar olur değil mi? Suhur mastardır. İftarı mastar alınca o zaman suhuru da mastar olarak alıyoruz. Yani o zaman eklus sahur demek. Sahur orada yediğiniz yemeğin adıdır. Yani seher yemeğinin adına sahur denir. Sahur taamus sahari seherdeki o yemeğin adıdır. Suhur ise onu yemektir. Ee, peki Tekrar edelim. Tacilul iftari, iftara acele etmek. Ve tahiru suhuri, efendim, e, sahur yemeğine geç yapmak. Ve yemini şimali surra, sağ eli sol elin üzerine, göbeğin altına koyuyorsunuz efendim. Peki kadınlar ne yapıyor? Onlarsa göğüsleri üzerine sadırları üzerine koyuyorlar bu onların örtünme haline daha uygundur. Peki kunut tekbirlerinde de böyle yapıyoruz. Kunut tekbirlerinde yine cenazede de aynı şekilde ellerimizi bu şekilde bağlıyoruz. Devam ediyor o şerhte. Vara an abi hanifete al-irsale fehima wa qaul Muhammedin ol ve ihtiyaru Hanefi mezhebinde Hasan dendiğinde kim anlıyoruz? Hasan bin Ziyad'ı anlıyoruz. Tefsir metinlerinde Hasan geçtiği zaman kim anlıyorsunuz? Hasan Basri'yi anlıyoruz. Fıkıhta Hasan dendiğinde Hasan bin Ziyad. Şimdi Hasan bin Ziyad, Ebu Hanife'den normalde mezhebin görüşü ne? Cenaze namazında da, kunutta da ellerimizi böyle Bağlıyoruz ama Hasan bin Ziyad Ebu Hanife'de El-İrsâle fîmâ fî şeyin fi fî tekbîratil kunûti ve cenâze Kunutta ve cenâzede salma rivayeti var. İmam Muhammed'in de görüşü bu. Cenâzede ve kunutta eller salınır. Ve huve ihtiyarû Ne demek meşâyîh? Efendim İmam Merginani'ye göre bakarsak İmam Merginani ve o bölgenin alimlerine göre meşayih kimdir? E, Mavera'un nehir ulemasına onlar meşayih diyorlar. Mavera'un nehir ulemasına meşayih diyorlar. Mavera'un nehir neresi? Semerkant ve Buhara. Yani bu kitaplarda e, yani ya da e, o Türkistan bölgesi fukasının kitaplarına baktığınız zaman Oralarda kâle meşâyıkuna dediklerinde ne anlıyorsunuz? Mavera'un nehir ulemasını anlıyorsunuz. Ee, i̇şte Semerkant ve Buhara fakihleri böyle dedi. Veya bazılarına göre de kim anlaşılır? Ebu Hanife'yi gören fakihler. Ebu Hanife'den okuyan fakihler onlara meşâyık denir. Peki kâlel mutakaddimun denince kim anlaşılır? Üç imamı gören, mutakaddimun, Hanefi mezhebinde mutakaddimun dendiğinde Üç imamı gören fakihlere mutakaddimun denir Yani Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Bu üçünü gören fakihleri kastediyorsanız Bunlara mutakaddimun diyoruz, yazıyorsunuz Mutakaddimun diyoruz Peki, mutaakhirun kime diyoruz? Bu üç imamı görmediyse değil mi? Mellem yudrikil eimme't-salaseh. Bu üç imamı görmediyse onlara ise efendim eee mutahirun diyoruz. Mutahirun Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmamı Muhammed'i görmediyse mutahirun diyoruz. Peki muhakkik kime diyorduk? Fetul Kadir'in sahibi İbnül Humam. İbnül Humam قال المحقق ya da Kale Kemal dendiğinde Kale Muhakkik, Kale Kemal dendiğinde İbnül Human mı anlaşılır? Peki Kale Khatimetul Muhakkikiyin dendiğinde kim anlaşılır? Muhakkiklerin sonu kim? İbn Abidin anlaşılır. Son iki asın en mühim fıkıh kitabı odur. Neydi adı? Radül Muhtar. Radül Muhtar. Neyin üzerine haşiydi? Haskefinin eddurrul muhtarı üzerine haşiyedir. Şerh değildir, haşiyedir. İbn-i Abidin muhtarı ama müstakil bir eser gibidir. ''Peki efendim, thumme ya'temidu yeminihi ala rusli yesârihi tahte surretihi ve yakulu subhânekallâhumme ve bihamdik. ''Geldiniz, Allahu Ekber dediniz, kıbleye yöneldiniz.'' Kıbleye yönelmeyle oradaki duruşumuz hikmet olarak bize neyi anlatıyordu? Ne diyorduk? Diyorduk ki Ya Rabbi, bizi namazda Hindistan'dan, Mağrib'den, Çeçenya'dan aynı yok noktaya topladın. Kabe-i Muazzama'ya topladın. Bu toplanmamıza ne dağlar, ne denizler, ne okyanuslar hiçbiri engel olmadı. Yani saf halinde duruyoruz. Sanki düşmanın karşısındayız. Bu halimizle sana şunun sözünü veriyoruz ki yeryüzünde nasıl dağlar ve taşlar aynı noktada ümmet olarak toplanmamıza engel olmadıysa hiçbir ırki, iktisadi, coğrafi, siyasi engel de ümmet olarak bir araya gelmemize engel olamayacak ya Rabbi. Onun için aynı noktaya dönüyoruz. Fawwali ve cehke şatr almesil haram. Peki yöneldiniz şimdi Allahu Ekber dediniz, iftia tekbini aldınız. Ne yapıyoruz? Subhanak Allahu Me, o bir hamdik. ile sonuna kadar Subhaneke'yi okuyor. Peki. وَجَلَّ ثَنَاوْكُ ifadesini İmam Muhammed ekliyor ona ama eklenmez değil mi? Celle senauk nerededir? <gülüyor> cenazede. Peki neden namazda yok da cenazede var? Çünkü o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlerde yok. سُبَحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكْ وَتَبَارَكَ اسْمُكْ وَتَعَالَى جَدُّكْ وَجَلَّ ثَنَاوْكُ ve celle senâuk sahih rivayetlerde olmadığından dolayı raviye ait bir söz olma ihtimali çok kuvvetli olduğundan namazda onu okumuyoruz. Cenaze, dua olduğundan cenazede okuyoruz ama namazda okumuyoruz. Peki, Sübhaneke'yi okur. Ebu Yusuf diyor ki, Sübhaneke ile vecehdu vecihyeyi ne yapar? Cem eder, ikisini birlikte okur ama Hanefi mezbin tercih edilen görüşü nedir? Nafile namaz kılarken Subhanakeden sonra ve Ceh tu Wajhi Lilladi Fadra Semaati ve al Ana min Mushrikin sonra ne diyorsun İnna Salati vusuki vma Hiya vma Mati Lillahi Rabbil Alemin La Sharikele şimdi bu da Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve mervidir. Ama Hanefilere göre Subhaneke daha sonradır. Bunu nesh eder? ikisiyle nasıl amel ederiz? Ve cehdu Bunu nafilede okuruz. Önce Subhaneke, sonra nafile namazda ve cehdu Fakat farz namazda sadece Subhaneke'yi okuruz. Çünkü Hz. Ömer Efendimiz'in sahabiden gelen diğer bütün rivayetlerde sadece Subhaneke'yi okuyorlar. Sadece Subhaneke'yi okuyorlar kardeşim. Ee, buna ne diyoruz aynı zamanda? Dua'ul istiftah diyoruz değil mi? Başlama duası. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Yani duaya başlarken önce Cenab-ı Hakk'a senada bulunur, sonra istenir. Fatih bir duadır, bir yakarıştır. Namaz bir dua, bir yakarıştır. Öncesinde Allah Teala'yı tesbih ediyoruz ve diyoruz ki Ya Rabbi seni nasıl tesbih edeceğimizi biz bilmiyoruz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl öğrendiysek o şekilde tesbih ediyoruz diyoruz. Gece namazlarında Efendimiz aleyhisselam dua-ül istiftah olarak neyi okurdu? Allahümme رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لما اختلف فيه اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى مستقيم diye Ravahu Muslim مسلم. etti Adil Peki bunu okuduk Subhaneke'yi sonra ve yete'avvezu. Orada şerhte şunu söylüyor. Oraya bakın bu Subhaneke'den sonra şerhe bakın. Ne diyor? Yani bu Subhaneke ve cehdu vecihe lillezi fatara semavati vel arda bunu nasıl neshetmiştir şunun gibi diyor hemen aşağıda önce ruku'da ne derdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rak'aleke zahri sırtım senin için ruku' yaptı secdede de secedeleke wacihi yüzüm de senin için secde yaptı fakat ne zaman ki besbih bismirabbikal azim ayet kelimesi nazil olunca yani bu ayet inince efendimiz ne buyurdu İc'aluhuha bu ayet kelimesi nereye koyun fi e, rukyukum ve subbihisma rabbikal aala ayet kelimesi nazil olunca efendimiz buyurdular ki ic'aluhu yani bu ayeti nereye koyun fi sucudikum secdelerinizde ondan sonra subhana rabbiyal aala rükûde de subhâne rabbiyel azim duaları okundu. Hanefi mezhebine göre secdede Allah'ım mağfirli diye dua edilmez. Efendimiz etmiştir. Önceden rivayetler vardı. Peki neden edilmez? Çünkü bu ayet daha sonra nazil olmuştur. Bu ayet kerimeden sonra da Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm ic'alûhâ fî sucûdiküm bunu secdelerimize koyun buyurduğundan dolayı secdede sadece subhâne el Rabbiel denir rüküde de Subhan Rabbiel adıim denir kardeşim yani bu nesi anlatma sonraki öncekini nasıl ortadan kaldırıyor o babda bunu söyledi efendim ve tağwedu tağwede ağu du bilallahi min ash der Subhanakallah muhabbem dik dedin sonra istazede bulunuyorsun Ebu Hanife'e göre Münferit, yalnız başına kılıyorsan zaten subahke'den sonra Abud billillahimle şeyeytanı Rahim diyoruz Peki cemaate uyduysak cemaat de kılıyorsak ud billillahimle diyor muyuz yani me'mumuz, mü'temmiz, temmiz muktediyiz Bunlar hep aynı anlama geliyordu demiştik Amaud billillahimle diyecek miyiz? diyor musunuz demiyor musunuz ne diyorsunuz demiyorsunuz Ebu Hanife'nin görüşüyle amel ediyorsunuz demiyorsunuz Ebu Hanife denmez diyor. Neden? Fe iza qara'tel <gülüyor> Kur'an fe'staezi billahi min eşşeytanir recim. Ayet-i kerime şerhinizde var. Fe iza qara'tel Kur'an ne demek? Fe iza aradte <gülüyor> kıra'ate'l Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'i okumayı murad ettiğinde Fes'tayz oradaki fa ne içindir? Takip içindir. Hemen istaze, hemen, hemen azab billehi mina şeytanı rejimde, fes'tayz billehi mina rejim rejim neydi? El matruud. Artık şimdi ilim talebesi kovulmuş demeyecek. Onun Arapçasını diyeceksiniz. El matruud, kovulmuş, tarredilmiş uzaklaştırılmış. Festa'il billahi tab cemaate metru demeyeceksin de ona Türkçesi neyse hangisini anlıyorsa onu söyleyeceksiniz. Şimdi Ebu Hanife diyor ki bu ayet-i kerime bize okuyacaklar. okumayı murat ettiğinde auzubillah inne'şeytanü recim desin. Peki Ebu Yusuf ne diyor? cemaatsin imamın arkasında yalnız kılıyorsun. Euzubillahimineşşeytanirrecim de Neden? Çünkü bu duadır diyor Allah'a sığınıyorsun ee, Senaya dahildir Yani Subhanekeye dahildir Bunu söyle Peki Yani ben söylüyorum İmamın arkasında Namaz kılarken Rejim diyorum Fuka diyor ki Neden Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf burada ihtilaf etti Neden? Çünkü fakih kendi fetva verirken hayatına da bakar. Ebu Hanife'nin maneviyatı Ebu Yusuf'tan daha yüksek. Kendine de bakıyor. Şeytan kendine çok fazla gelemediğinden dolayı diyor ki cemaat olduğun zaman hissetmiyor o şeytan saldırılarını. şeytan şeytanirracim demez diyor. Kim? Cemaat söylemez. İmam söyler, delili de feyza karatel Kur'an'e fez size ama Ebu Yusuf tabii şeytan saldırılarını çok hissediyor. Çünkü namaza başladığında şeytan gelir. Uzkur keda uzkur keda Şunu da hatırla, bunu da hatırla der. Bu cihette namaza başladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Eee, auzu şeytan mineşşeytanirracim demek daha doğru Ebu Yusuf'un görüşüyle kendinizi garantiye alın kardeşim. Korunma adına bunu yapın. Peki sonra ve yete'avvezu ve yekra'u bismillahirrahmanirrahim te'avuz'dan yani euzubillahimineşşeytanirracim'den sonra besmeleyi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve yuhfihi besmeleyi de gizli söylüyoruz. Yani kısık sesle söylüyoruz. E, sadece kendimiz duyuyoruz. Ee, peki neden? Çünkü Hadis Şerif Aşağıda almış. Ee, Hamsun beş yer var ki orada imam e, sesini yüksetmez. İmam orada sesini yükseltmez. Onlardan bir tanesi de Hamsun yufihi n el imamu attağu buldunuz mu? Hamsun yufihi imamu attağu ve ve âmin ve rabbana Bir de nedir? Ve tâshehudu ve tâshehudu yani ettihiyatu. Fakat bu da e, merfu bir rivayet değildir. Başka rivayetler var e, efendim İbn ebi Şeyben Musannifinde. Onlarda beş var dört var e, rivayet ediliyor. Ama genelde baktığınız zaman Esmele ile istiaze bunlar sessiz söylenir. Amin o da sessiz söylenir. Peki Suma in kana imamen fil fajri wal ulayyin min al wal wal Eğer imamsa, safu in kana imamen jahara bil qiraati fil fajri. Fajr sabahta. Sonra وَالُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ Maghrib, akşamın uleyeyni, ilk iki rekatında. Ukrayayn, son iki rekat olur. Öğlenin uleyeyn fî zuhur dediği zaman, efendim el min minel zuhur dediğinde, öğlenin iki rekatı, önceki. min minel zuhur dediğinde, son iki rekatı. O zaman, ee, sabah namazın ilk iki rekatında, farzında yani, ilk iki demeyeceğiz tabii, farzında cehri okur. Öğlenin iki rekatında, e, de, e, affen, sabahın tam farzında cehri okur. Akşamın ve yasının ilk iki rekatında cehri okuyor, cehri okuyor. Ölçüsü ne? Yanında birisi varsa o duyuyor en yakınında. Üst ölçüsü ne? Alt ölçüsü ne? Cehri okumanın e, Sen duyuyorsun e, üst, e, Yanındaki duyuyor Üst ölçüsü nedir? Uzaktaki duyuyor Uzaktaki duyuyor. Peki ama Mesela hafi okumak Adam kalbiyle okursa O hafi okumak olur mu? Olmaz Hafi okumak olmaz efendim Hafi okumak olmaz mutlaka dudak hareket etmeli. Wafil cumati ve ayide'nin Cuma'da ve bayram namazlarında da cehri okuyoruz. W'in kana münferidan inşaât jahra, w'inşaât kafate. Eğer münferisse adam yalnız başına kılıyorsa İnşacehara e dilerse cehri okur, Dilerse sessiz okur. Ee, yani ama hangi namazlarda bu sabahta, akşamda yası da öyle de olmaz zaten. Yani yalnız başına sabah kılıyorsunuz, akşam yatsı kılıyorsunuz. Hatta sesli okumak daha ftaldı Neden? Hey etil cema olduğundan dolayı. Cema şeklinde, cema suretinde kılıyorsunuz. Yani yalnız başınıza kılarken de sanki arkanızda melekler var, onlara namaz kıldırıyorsunuz. Onun için namaz kıldırırken, kılarken, yalnız başına kılarken, yalnız başına kılarken, sabahta, akşamda, da cehri okursak daha eftal. Orada hadis-i şerifi de almış Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm buyuruyorlar. Men salla wahdehu ala hay'ati el cemaa salla khalfahu sufufun min kim cemaa şekli üzere kılarsa yani sesli okursa bu adam arkasında meleklerden saflar kılmış olur. O كَانَ مَأْمُومًا لَا la yaqra. O ve iza kalle el imam amin. Eğer me'mumsa yani mâmûm başka mütem muktedi aynı anlamda demiştik. Eğer mâmûmsa la yakra'u bu durumda e, kıraat yapmaz. Yani Ebu Yusuf'a göre imama uydun. Subhanekallahumma ve hamdik sonuna kadar okudun. Sonra Eûzu billahi mineşşeytanirracîm dedin, durdun artık. Kim devam ediyor? İmam devam ediyor. İmam devam ediyor. Peki delilimiz ne? Ve iza kira'al-Kur'anu <gülüyor> fasmı'u lahu ve ansitu Kur'an-ı Kerim ve iza tur'el-Kur'anu <gülüyor> fasmı'u Kur'an-ı Kerim okunurken fasmı'u lahu. Ona dikkat çekileceksiniz. Bütün dikkatinizle onu dinleyeceksiniz. Peki burada bir emir var. Kur'an-ı Kerim okunurken Dinleyeceksiniz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kıraetul İmami Kıraetul Me'mumi İmamın okuması cemaatin okumasıdır. Kıraetul İmami Kıraetul Me'mum Yani imam senin adına da okumuş oluyor. Kıraetul İmami Kıraetul Me'mum Eğer imam senin adına da okuyorsa o zaman sen ayet kelimeyi anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bizim adımıza da okuyorsa ayet-i de Kur'an-ı Kerim okunurken dinleyin dikkat kesilin diyorsa okumayız. Sonra başka delilimizdedir. İnne <gülüyor> ma ju'alel imamu imaman liutemme bi. İmam neden imam olarak seçilmiştir? Neden? Ona uyulması için eee İnne ma ju'alel imamu imaman İmama uyarız. İmam okuyorsa biz ona ittiba ederiz. İşte bu hadisleri farklı rivayetlerle burada da sizin almış. Ee, i̇şte bu diyor ki, Ayeti ne zaman nazlı olmuştur? Sahabe-i kiram, Efendimizin arkasında okuyorlardı. Her birbiri bir şeyler okuyorlardı. Bu ayet kelime onlara Allah Resulü okurken okumayın. İmamı uyduğunuz zaman okumayın öyle buyuruyor öyle anlıyorlar. Peki İmam Şafii ne diyor? La salate illa bi Fatihatil Kitab. Fatiha olmadan namaz olmaz diyor. Onun için Fatiha'yı o okumak farzdır diyor. Ya da, ya da kendi ıslahıyla vaciptir diyor İmam Şafii rahimehullah. Peki biz diyoruz ki kıraatül imami kıraatül me'mum Ebu Hanife ile münazara yapmaya geliyor. Ehli hadis bu konuyla alakalı. Ne diyor Ebu Hanife onlara? Ebu Hanife diyor ki ya imam okudum cemaatta okunmuş olur. Onlarda olmaz diyorlar. Tartışacaklar Ebu Hanife ile. Peki diyor konuşalım. Ama içinizden bir tane sözlü seçin onunla konuşayım. Böyle heyette konuşulmaz. Yani biri oradan bir şey söyler diğeri buradan söyler. Peki diyorlar e, bu adam bizim Sözümüz olsun diyorlar. Ebu Hanife Rahime onu sözlü olarak kabul ettiniz mi? Ettik diyorlar. Peki bunun sözü sizi bağlar mı diyor. Evet bağlar diyorlar. Yani bu ne derse, siz de onu söylemiş olur musunuz? Evet diyorlar. Peki ben bunu ikna edersem sizi ikna etmiş olur muyum? Evet diyorlar. E namaz da böyle diyor yani. Şimdi imam önde, efendimiz de buyuruyor ki, ''Kıra'atul imami, kıra'atul me'mum.'' İmam cemaat adına okuyor. Cemaat adına. Onun için oraya geliyorlar. Dolayısıyla imamın okuyuşu, nasıl e, bu adamın e, bana cevap vermesi, sizin adınıza cevap vermek oluyorsa, imamın okuması da cemaatin okuması olur diyorlar. Hatta bazı fakirlerimiz de meseleyi şöyle anlıyorlar. İmam Şafi, Bağdat'ta önce sonra Mısır'a gidiyor. Daha çok böyle, Kırsal bölgede yaşıyor. Bu Hanife şehirde. Şehre gittiğiniz zaman insanlara e, derdiniz nedir diye sorduğunuzda ne yaparlar? Onların bir derneği vardır. Sözlüsü vardır. Dernek başkanı çıkar konuşur. O heyet adına konuşmuş olur. Onların sözlüsüdür. E, heyet adına konuşuyor. Heyet adına konuşuyor. Onların sözlüsü. Peki... Öteki türlü baktığınız zaman köye gittiniz, köyde insanlar var, onlara soruyorsunuz. Derdin ne, sıkıntın ne diye onların her biri müstakil olarak konuşmak ister. Kendi derdini arz etmek ister. Şimdi ortada deliller var. Bir yerde İmam Şafi var. La salatu illa bi fatihati kitap var. Bu hadis-i şerifi esas alıyor. Diyor ki, efendim diyor, herkes okumalı. İnsanlara da bakıyor. Ancak öyle mutmain olurlar. Tabi millete bakıp fetva vermiyor. Asıl ayete, hadise bakıyor ama toplumu da dikkate alıyor. Çünkü bir fakih bir yerin örfünü bilmiyorsa orada fetva veremez kardeşim. Ee, ama Ebu Hanife de kendi toplumuna bakıyor. Ona göre fetva veriyor. Ve İnke mu'men er me'musa la yakra imamın arkasında okumaz. O iza kale imamu vel dallin imam el-dallin dediğinde "Kale amin." Ne demekte amin? İstecib duâ ana. Duamızı kabul eyle. Ve yekuluha'l ma'mum ve yukhfiha. Ma'mum da onu söyler ama gizli söyler. Fe iza arada ruku'a kabbara ve rak'a Tekbir getirir. Eee gider. Bu tekbirlere ne diyoruz? intikal tekbirleri diyoruz. İntikal tekbirleri. Peki de alıyoruz bunları? Hikmeti nedir? Namazda şeytanın sürekli taarruzları var, saldırıları var. Her yerde bunları söylüyoruz ki şeytana sen benim namazımın huşusuna engel olamasın. Allahu ekberu min kulli şeyin. Allah senden her şeyden büyüktür. Bir ona meydan okuyuş var. İki, Nefsine de diyorsun ki, şeytan şimdi saldıracak sana rükûde, secdede hep allah Ekber, allah Ekber de diye nefsinize bunu anlatıyorsunuz efendim. Peki, estağfurullah ve tuğb ve elhamdülillahi rabbil alemin. Buraya kadar anlattığımla alakalı şeyi sorusu olan var mı? Şimdi İmam Malik'e göre el salınır ama ondan gelen başka bir görüşe göre sünnet namaz kılarken el göğsün üzerine konur. Sadece İmam Malik'in mezhebinde eller salınır. Diğer üç mezhepte el bağlanır. Zaten hadis-i şerifler hep o noktada rivayet edilmiştir. Üç mezhebe göre el bağlanır, İmam Malik'e göre el salınır. Ee, peki e, bağlanır diyenlerin ihtilafı nerededir? Dedik ya göbeğin altında mı üstünde mi olur? İhtilaf oradadır efendim oradadır. sabii kiramdan tevarüs nedir namazda? Hanefi mezhebine göre bir el böyle bu kadar ayaklar açılır. İmam Şafi'ye göre bir karış açılır değil mi? İmam Malik'e göre yani çok da açılmaz, az da açılmaz. Şimdi adamlar böyle tutturuyor. Yani ayağını böyle germeyi, elini buraya koymayı mahare zannediyor. Allah Allah. Ya bu cehalet ayrı bir şey. Ya biz namazı arzı endam için mi kılıyoruz? Arzı hal için mi kılıyoruz? Niye bunlar yapıyorlar böyle? Niye? Ya ben bir şey biliyorum onu anlatmaya çalışıyor. Ne biliyorsun sen ya? Sen ne bilirsin kardeşim ya? Sen Ebu Hanife'ye, İmam Malik'e karşı seni zehirlemişler. Yani öyle birisin sen işte. Zehirlemişler seni. Usul bilmezsin, esas bilmezsin. Zehirlemişler seni. O hadisi getirseler, önüne koysalar. Bu hadisi oku, mana ver deseler. Mana vermekten acizsin. Efendimiz Aleyhisselam üç tane imamın diyor ki, el bağlanacak bir sürü rivayet var işte dolu burada hangisini okuyayım bense böyle bu adamların karşısında değil bu dinin efendim yani ben böyle gördüğüm zaman hele böyle şimdi bir cemaatin de adeti o o da böyle namaz kılar ki ayaklarını açıyor böyle hoca söyle kardeşim cemaatin alameti farkası olur mu ya bir ya cemaat Kardeşim sen cemaatin kime göre namaz kılacaksın sen? Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafi'ye senin hocan müstehit mi yani? Ne, neyi ne kadar biliyor? Neye göre yapıyorsun bunu? Yani fıkıh, ibadet oyuncak değil kardeşim. Yani ben cemaatimin işte farklılığını göstereyim diye eli böyle bağlarsan, ayağını öyle açarsan, onu gerersen e bu meselede bak ben böyleyim dersen onun içine riya karıştır mı? Zaten Allah öyle bir ibadeti kabul etmiyor. Baskası için kıldığın ibadetle benim huzuruma gelme diyor. Benim için kıldığın ibadetle gel buraya. Benim için kıldığın ibadetle gel. Allah-u Teala onun rızası için bu ibadetleri yapmayı bize nasip eylesin inşallah.